Muhterem efendim, herkesin İslam adına takip ettiği bir yol var. O yolun özelliklerini ve o yolda nasıl davranılması gerektiğini o yolda gidenlerin daha iyi bileceği söylenebilir mi? Bu noktadan hareketle bizim meslek ve meşrebimizin fıkıhı acaba bu yolda mı şekilleniyor? Yoksa bir fıkıh takip edilerek mi yolda yürünüyor, lütfeder misiniz? Bir yolda yürüyenler, bir sistemin temsilcileri. Bunlar çok böyle mahir, alim, dökük insanlar olmasalar bile içinde bulundukları şeyler dıştaki bir alimden daha iyi bilecekleri hususunda tadında bir beyanı var orada. Yani İslam'ın içindekiler İslam'ı daha iyi bilirler. Sahabinin en ümresi dışta olan filozoftan onu bir profesörden çok daha iyi bilir. işin içinde de yani. İnanarak işin içindedir. Aynı zamanda mantığıyla, gönlüyle işin içindedir. Dolayısıyla daha iyi bir şey Dıştan hele böyle tenkit mülazasıyla bir şeye bakıyorsa çok bilemez o insan. Daha ziyade tenkit edilebilecek noktaları takibe alır. Onlar üzerinde imali fikirde bulunur. Ona göre bir diyalektik üretir. Bu insan işin doğrusunu öğrenemez yani. Hele perde arkasına hiç mutali olamaz. Yani bu manada diyelim ki bir tasavvuf yolunda yürüyenler Bunlar onun dışında olan insanlardan daha iyi bilirler o meseleyi. Dolayısıyla dıştakiler o meselenin aslını öğrenmek istiyorlarsa sorgulama istedikleri zaman bile onlara sormaları lazım. Yani bir nakşilik nasıl bir yoldur? Siz bunu sorgulamak istiyorsunuz. İster sofi olursunuz, neden yani alemi hak yoluyla seyri sürükür ruhani diyorsunuz da alemi emir yoluyla seyri sürükür ruhani de sakınıyorsunuz veya onun daha elverişli olduğunu söylüyorsunuz. Onlara sormak lazım bu mevzudan. Mesleklerinin esasını onlardan almak lazım. Onların sağlam kaynaklarından hatta metodolojilerini anlatan şeylerinden tam usullerini, usulü tarikatlarını sağlam almak lazım. Hatar var mı yok mu? Yoksa böyle dıştan kulak dolması aldığımız şeyler onları sorgulamaya tabi tutarsak ...biraz kendi aceleciliğimizi, kendi cehaletimizi ortaya koymuş oluruz. Bunun gibi mesela... ...Ahmet Rufay Hazretlerinin mesleği ile alakalı diyelim ayakta... ...halaka oluyorlar, zikrediyorlar, diyorlar, rakseder gibi diyorlar. Bugün de yapıyorlar. Ama bu zatlar... ...işte maripte yetişmişler. Afrika'nın içlerine kadar bunlar yayılmışlar. Denebilir ki dini onlar götürmüşler oralara. O zenciler arasında din... Ölü olması onların hoşuna gitmiş ve onu beğenmek suretiyle esas dine karşı alaka duymuşlar. Dün bizim Mevlevi semazenler buradaydı an onlara dedim. Yani normal bir folklor olarak sema ortaya koyduğunuz zaman, orada neyi çaldığınız zaman, bir kudüm vurduğunuz zaman, bu arada değişik şeyler hareketlerde bulunduğunuz zaman, belki bunlar bir ibadet olmadığından dolayı, ve siz de her zaman konsantre olup, ibadet neşvesi içinde bunu yapamadığınızdan dolayı, ben şahsen öteden beri kanaatim hep o oldu yani. Hz. Mevlana cezveye geldiği zaman, bir iştiyakla coştuğu zaman, kalkıp o duygusunu, sema ile esas, pervane dönerek ifade ediyordu yani. Dün icmalen arz ettim. Yani onlara soruyorlar mı ki, dönerken başınız dönüyor mu? Mevlana başı döndüğü için kalkıp dönüyordu. Allah karşısında başı döndüğü için bütün kainatın başının da döndüğünü düşünüyordu. Yıldızlar dönüyor, elektronlar çekirdek etrafında dönüyor. alem Kabe'nin etrafında dönüyor, ben de diyor onun etrafında dönüyor. O mananın, o muhtevanın etrafında dönüyorum diyordu. Böyle bir baş dönmesiyle, böyle bir göz kararmasıyla, böyle bir cezbeyle dönüyordu. Dolayısıyla o iradi değildi, kasti değildi yani, kendinden geçmişlik içinde. Zaten onun o esnada söylediği o yata bakarsanız çok öyle oturup düşünerek filan yazılan şeylerden değil yani. Tamamen sünahat onlar, çok derin, çok anlamlı, çok muhtevalı şeyler söylüyor o esnada. Şimdi o meseleyi öğrenmek için yani o meseleyi sorgulayacaksınız veya şurası eğri burası yamuk diyeceksiniz. Bunu bir kere, bunların için yapıyorlar bunu? Hatta ben bu meseleyi, bugün bu hoşgörü ve diyalog vetiresinin yaşandığı dönemde diyorum ki, Hristiyanlar arasında teslis diyen insanlara bile teslislerini kastettiklerini sormak lazım. Teslisle, bizim çok defa bir kısım tasavvufçuların mesela Cenab-ı Hak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve mütecellidir diyor yani. Şimdi tecelli, hülûla, ittada, veya tecelli-i zuhura karıştırıyorlarsa onu öğrenmek lazım onlardan. Yani bizim tavırlımızda, davranışlarımızda, bütün hareketlerimizde Rabbimiz mütecelli ise şayet ve siz ona bir ayna iseniz, biz söylüyoruz kendi aramızda, bir atı Muhammed'den Allah görünür diyoruz. Ne demek bu? Efendimize bakınca Allah görünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, izaru iyyeh dukir Allah diyor. Hakiki mü'min görüldüğünde Allah hatırlanır diyor. O her haliyle Allah'ı hatırlatıyor. Demek bir aynı oluyor. Şimdi bu ile Hz. Mesih'e bakıyorlarsa, Hz. Meryem'e de bir vasıfı olarak, vesile olarak böyle bakıyorlarsa, yani o ruhun, o mananın onun içinde bir embiyolojik safha ama uzun ama kısa, ama 6 hafta, ama 7 hafta, ama 9 hafta, ama 9 ay her neyse bizim gibi. Orada bizim kaynaklarda sarih bir şey yok yani. Ne Kur'an'da sarih bir şey var, ne de sünnet-i sahiyede bir şey var. Anne karnında ne kadar kaldı? Sadece bir cibrilin nefası oluyor. Sonra hamileliğinin ağırlığını hissettiği zaman da tenha bir yere çekiliyor. Bir hurma ağacının altına, bir arkın, bir suyun aktığı yere gidiyor. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şeylerde bunlar görülüyor taziyede. Ama yeni ahitte onlar bazı tarihler, takvimler veriyorlar bu mesele. Evet. Şimdi Hz. Meryem o meselenin bir yönüyle o ruhun, o mananın Meryem Validemiz'in batnında tecessüm ve tecessüt etmesi için bir vasıta oluyor. Şimdi bunu böyle kastediyorlarsa, ona kutsiyeti bu yönden atfediyorlarsa Hz. Mesih de babasız doğrudan doğruya ile telkih edilmiş gibi düşünüyorlarsa tecelli ile telkih edilmiş. Buna da hayır diyemezsiniz yani. Çünkü o ruhu nefheden de bir ruhtur diyor. Fe temasssele leha beşer ensübiyye tam dosdoğru, müstakim, müşekkel, mühaykel bir beşer şeklinde karşısına dikildi orada. Cebrail dikildi. Genelde umum çok müfessirin Cebrail Aleyhisselam diyor. Farklı bir ruhtur diyorlar. Bu ruh efendimizin ruhu da olabilir. Bu yorum hiçbir kimse demiyor da fakat Hazreti Meryem gibi Afife bir kadın, gözün hep paramdan sakınmış, karşısında bir erkeğin temsil etmesi, onun ifet telakkisine terstir. Ama Efendimiz buyuruyor ki, ''Meryem'i bana nikahladılar diyor bir alemde Efendimiz'e verileceğinden dolayı. Bu bir yönüyle ezelden nikahlanan bir şey ise veya önceden nikahlanan bir şey ise Efendimiz'in zevcesi demek. Dolayısıyla da de Efendimiz'in ruhu olabilir. Ruhu Kudüs denen de Efendimizin ruh olma ihtimali tasavuçlular da çok müsellem bir gerçektir. Fakat bunu şurada burada yaygınca ihtimal etme doğru olmaz. Çünkü tefsircilerin bir genel kabulü var. Büyük çoğunluğu itibariyle Cebrail aleyhisselam olduğu istikametinde. Bu kitmirane bir yorum. Ama ben buna da bir yer veriyorum. Kendimce. Şimdi bu türlü bir mülaza içinde bunlar buna tesis diyorlarsa şayet Kalkıp onları, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ in اِنَّ اللّٰهَ ثَالِفُ Allah üçün üçüncüsüdür. Üçlünün üçüncüsüdür demek doğru. Üçlünün üçüncüsüdür. Yani bir travurluk var. Zat-ı bu üçlünün biri yani oluyor. Üçüncüsü oluyor. Şimdi ona hemen o kategoriye sokmamak lazım onu. Çünkü yorumu açık. Yorumu açık meselelerde hep iştahat edenler mahzur görülmüşlerdir. Diğer çok meselede de böyle. Yani mesleklerini onlara sormak, mesleklerinin ne olduğunu onlardan öğrenmek, sonra ihmal fikirde bulunmak lazım. Siz böyle diyorsunuz ama bu da yanlıştır, bu da doğru değildir. Bunun şöyle olması daha doğrudur. Ülüyete terstir bu. Burada ben papaza söyledim, buradaki baptist papaza çok bir şey söylemedi. Yani niye dedim, Hz. Mesih hasımlarının elinde Romalılarca öldürülünce, arkadan gelen, ona ittiba eden insanların günahların için kefaret oluyor. Yani diyorsunuz ki İbn feda edildi, günahlara kefaret oldu. Bu Hazreti Mesih'e bir büyüklük atfetme oluyor. Onu hasımları evinde bastırdıkları ve bir şakı gibi yakalamak istedikleri zaman Cenab-ı Hakk'ın onu semaya kaldırması daha bir tazim, daha bir tebcil değil mi yani? Buna karşı niye müstakipsiniz? Bir şey demedi yani. Evet, bu açıdan hep diğer yani kendi içimizdeki mezhepler, tarikatlar filan bunları sorgularken de şurada okuduğumuz müdaddik büyük alim İbn Hacer'in haniflerle alakalı onlara karşı mütealalarını arz ederken sert davranıyor biraz. Biraz mezhep bağlılığı, taassup diyemeyeceğim ve kocaman bir hadisin hatimü'l-huffazına öyle demeyeceğim ben. Ama sert davranıyor yani. Öyle bir alime öyle bir üslup yakışmaz aslında yani. Buna yakışmayanı söylüyorum. Ahirette de bunu söylerim kendisine. Hesaba gitmeden evvel bulunursak, bir araya gelebilirsek söylerim yani. Ben onları beğenmedim derim. çünkü sana yakıştırmadım. Sormak lazım Ebu Hanife'ye yani. Sen Ebu Hanife'ye sormadan, İmam Ebru's'a e sormadan, İmam Muhammed'e sormadan, kendi kaynaklarında bütünüyle bunları tetkik etmeden... Çünkü görülüyor ki, Ümde Sahibi diyor orada, ''Hayır, hiç de öyle değil.'' diyor. Hiç de öyle değil. Ebu Hanife hiç de öyle düşünmüyor. Düşünüyorsa, şu delili var diyor. O zaman müdekkik bir insana düşen şey, onu tenkit ettiği zümrenin kaynaklarından araştırıp alması lazım. Hayatta iseler, onu doğrudan doğruya onlara sormak lazım o meseleyi. Yani meselenin bir yanı bu. Bu, çok iyi bilinmesi iktiza ediyor. Evet, şimdi Fikri Selefi Salih'in Sahabe, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Müştehid'in, müfessiri, çalışmalarıyla o mevzuda bize rehber olacak şeyleri ortaya koymuşlar. İçsad etmiş, ortaya koymuşlar. Biz delilleri çok bilemediğimizden dolayı doğmuşuz bir ülkede. Hanifi düşüncesi, hanifi fıkıh telakkisi hakim olduğuna hanifi olmuşuz. Bazıları öyle bir bölgede neşet etmişler ki orada şafi düşüncesi, şafi fıkıh hakim olduğuna şafi olmuşlar. Ve bugün ne o delilleri biliyorlar, ne o delilleri kritik etmeyi biliyorlar, ne daha kuvvetli delil biliyorlar. Dolayısıyla taklidi yeğiliyorlar onlar. Ama bir başka yerde neşret herhalde maliki olurlardı. Bir başka yerde neşreti Ahmet bin Hanbel'in mezhebinden olurlardı. Bugün onca hadis bilen insanlar, hadis bildikleri halde, diyet fıkıh imamları kadar, fıkıhta ileri olmadığı halde, Ahmet bin Hanbel'in arkasından gidiyorlar. Ahmet bin Hanbel'den fıkıh çok iyi bilen insanlar o. Fakat onları değil, onu tercih etmişler. Yani birer taklit. Şeyh Bey'in talebesi ne olursa olsun bir mezhebi değiştirip bunu bırakıp başka birini tercih etmek için bir faktör olması lazım. Bir sebep olması lazım. Niye yani ben Hanefi'den vazgeçeceğim? Madem ehli sünnet ve cemaat içinde kabul edilmiş bu. Benim bu mezhebi bırakmam için o mezhepte bazı meselelerin doğru delillere dayanmadığını görmem, göstermem lazım. Kendime göstermem lazım en azından. Bazı ihtilafların yanlış olduğunu ortaya çıkarmam lazım benim. Ben bir ümmü adamsam bana onları iktida etmek düşer yani. Hatta bir ümmüye bile iktida etmişsem olur yine yapacağım her şey olur çünkü ümmiyim yani. Demişler ya ümmenin ümmiye imameti caizdir. Evet, biz birbirimize imam oluruz. Biz birbirimizdeniz zaten hepimiz. Bu açıdan öyle. Şimdi öğrenmek lazım esas şey Fıkıh, yeniden biz bir fıkıh oluşturamayız. Ancak Günün şartlarına göre, konjektüre göre açık bir kısım meseleler varsa fuka i kiram döneminde söz konusu değilmiş. Bu meseleler bugün ortaya çıkmış. İster şehirleşme mevzuunda, ister medeni hayat mevzuunda, ister talim ve terbiye mevzuunda, ister mektepçilik mevzuunda, okulculuk mevzuunda, ister yurtculuk mevzuunda. Yani bunlar beraberlerinde bir kısım problemler getiriyorlarsa ve bu problemler Geçmişte bu türlü şeyler olmadığından dolayı Selefi Salih'in bunlarla alakalı bir şey söylemiş olabilirler. Dolayısıyla da bu alanlarda boşluk olabilir. Kaynaklara müracaat etmek suretiyle emsal bulunarak, makhesün aleyhler bulunarak kıyaslar yapılabilir. Bu tam şuna benziyor denebilir. Hükmün menatı araştırılarak, çıkarılarak, menat tenki icabında yapılarak yapabiliyorsak, gücümüz yetiyorsa. Bunu biz de yapabiliriz, bunu Pakistan'daki bir cemaat de yapabilir, bunu Mısır'daki bir cemaat de, Sudan'daki bir cemaat de yapabilir, Güney Afrika'daki bir cemaat de yapabilir. Elbette ki bunlar kitaba, sünnete ve kıyasın usulüne, esaslarına, şartlarına vakıf olsunlar yani. Ehil olsunlar, iştahı da ehil olsunlar, herkes bunu yapabilir. Bu, mesleğe göre, meşrebe göre bir fıkıh oluşturma demek değildir. Belki kendi bulundukları yer itibariyle, ülkeleri itibariyle, konjüktörün biraz daha itmesiyle, sevk etmesiyle, yönlendirmesiyle, bazı farklı meseleler, yeni meseleler ortaya çıkıyor. Siz o meselelere cevap arıyorsunuz ve çözüyorsunuz onları. Fiyatla çözüyorsunuz, ihtiyaçla çözüyorsunuz veya işte dince filtre edilmiş massatlarla, mürsel massatla. Masraatı amme ile çözüyorsunuz, umumi masraat var diyorsunuz, diyordu ya yani bu esas umumun durumunun nazarı itibara alınması bir esastır yani. Onunla çözüyorsunuz, istihsanla çözüyorsunuz, masraatın karşılığı olarak bazıları kullanmış, istisab esasına bakıp çözüyorsunuz işte. Bir şey nasıl idiyse daha sonra da öyle olduğu kabul edilir demektir yani. Ona göre çözüyorsunuz. Dolayısıyla çok farklı şeyler olabilir. Pakistan'da olmayabilir bunlar. Bunlar bizde olabilir bu meseleler. Bunlar da hanifidir, biz de Hanife'yizdir yani. Hanifilikten çıkmamış. Hatta Ebu Hanife'nin usuldeki metotlarını kullanırız bu mevzuda. kaide külliyeleri öyle değerlendiririz, metodolojiyi öyle değerlendiririz, yeni hükümler istimbat edebiliriz. Bu bir mezhep oluşturma demek değildir yani. Ancak bir şey var yani, belki bazı meselelerde Üstad Hazretleri aslında şafiilerin içinden neşet etmiş. Şafi olduğu halde bazı meselelerde maturidiler gibi düşünüyor. Ama bazı meselelerde Şafiiler gibi davranıyor. Mesela namazda Ezan ve Kamet arasında Şafiilerin yaptığı gibi Kamet duası okuyor. Aynen ezanda okunan gibi. O mevzuda Kâhmet namaz arasında Dua okunacağına dair Ben görmedim yok demek değildir. Ben kütübi sitte de öyle bir şey görmedim. Sadece şunu gördüm. Diyor ki bir rivayette kâhmet de tıpkı ezan gibidir. Hz. Şafii bundan isimbat ederek diyor ki o zaman ezanda ne söz konusuysa kâhmet onlar söz konusudur. Yani allah Ekber, allah Ekber tekrar allah Ekber, allah Ekber Işe dön la ilahe illallah, Işe dön la ilahe illallah Ezandan sonra Allahümme Rabbe davetten ve salat kayma sonra da Allahümme Rabbe davetten ve salat kayma hadis-i seyyidina vesile hadisli olmayan bazı şeyler var. Güzel kelimeler. İslat onlar da söylüyor ve biz de onları söylüyoruz. Mesela Rabbi hadi davet tamam sallatul hay Muhammedun Resulullah ve'l Fazile. Ve Faba'thu makam Muhammedun allazi ba'at ta inke la yok. Makamun mahmuden allazi inke la yok mesela söylüyorum onu. Namazın içinde bir mesele değil yani Hanifiler de söyleyebilirler bunu. Şu namazın içinde bir mesele değil. Namazın içinde Hanifiler Beşer kelamı olan şeylerden tevaki ediyorlar. Bazen unutup insan söyleyebilir. Mesela çok güzel bir dua alabilir de mesela Allahümün eser-i teraf ve lafiyat affek ve afiyeteki varazak Allahümün l'amaduhibbu ve tarda Öyle güzel bir dua ki böyle Kur'an'ı göbeğinden fışkırmış gibi. Fakat ne Kur'an'da böyle bir kelime var ne de sünnet-i böyle bu türlü kelimeler var. Dolayısıyla Hanifiler çok hassaslar. Bunu kelamı beşer farz etmişler. Dolayısıyla namazın içinde söylenmez o kadar hassaslar ki Subhanekallahü ve bihamdike tebarakismiş ve celle senauk yok bu yani. Dolayısıyla namazda okumuyorlar bunu. Ve tebarakismik kolayla geri düşüyorlar. Fakat bu ahad rivayetle ve celle senauk ahad rivayet onun içine sokulmuş. Cenaze namazında okumada ve görmüyorlar, Diyorlar ki cenaze namazı namaz değil bir duadır. Çünkü namaz dediğimiz şey rükû ile olur, secde ile olur, kavme ile olur, celse ile olur, selamla olur. Tekbirle gelirler, selamla çıkılır namaza diyorlar yani. Şimdi bunlar hep iştahattır. ve Bunların bu iştahatların hepsi bir kısım çok önemli esaslara dayanmaktadır. Biz yeniden bazı şeyler uyduramayız. Yani. O kadar uyduramayız ki nasıl demişlerse öyle deriz yani bu meseleyi. Çünkü onlar delillere dayanıyorlar yani. Hatta oldukça kendini hoca iddia eden birisinin yanında dedim ben yani. Sahih hadiste bile bir mesele görsem, Ebu Hanife'nin noktayı nazarını bir hadise görmesem ben sayı hadise onu tercih ederim. Çünkü benim görmediğim bir meseleyi Hz. İmam-ı İmam görmüştür. Müslim Buhari'ye bir hadis rivayet ediyor. Diyor, zayıf bu hadis diyor. Müslim onu beğene beğene yani de gözden geçire geçire. Metni de kendine göre kaç defa gözden geçirten sonra söylüyor. Diyor ki Allah aşkına söyle diyor, gel diyor kulağına söyleyin yani seni kırmamak başkalarının yanına. Kulağına söylüyor, sonra müslüm kalkıyor, başına abanıyor, onun öpüyor diyor, senin gibisi mağrib müşrik arasında yoktur diyor. Metin kritiği çok önemli bir meseledir. Hayreddin Hoca her meseleyi bilir, bizden çok iyi bilir, hocamızdır bizim. Fakat Yeşen'de diyor ki, metin kritiği kolay da diyor, bu esas zor olan diyor rical, senet kritiği diyor. Aslında ben senet kritiği yapabilirim yani. Fakat metin kritiği çok zordur Onu Onda bin çeşit rivayet edilmiştir o mesela. on bin çeşit rivayet edilmiştir. Sen onların içinde en sağlam senediyle Efendimiz'e giden, hatta en kısa senetle giden, bir sülasyat içinde Efendimiz'e, bir sünayet içinde Efendimiz'e ulaşan bir mesele varsa, bunların hepsini bilmen lazım ki tercih edeceğin şeyi tercih edebilirsin yani. Metin zor yani biraz. Metin meselesi biraz zor. Yani senet biraz daha kolay ona göre. Şimdi bizim mesleğimiz, meşebimiz itibariyle yeni bir fıkıh tekvini veya tedvini mevzu, oluşturulması mevzu öyle değil yani. Fıkıh oluşmuş, nasıl oluşmuş da oluşmuş. Başka bir münasebetle dediğim gibi, belki yapılacak şey fıkhın bir heyet tarafından tenkih edilmesi. Yani ayıklanması, yeni bir tertibe tabi tutulması, aksi kolay hale getirilmesi, bir şey gibi, ansiklopedi haline getirilmesi. Onu da bazıları yaptılar zaten. Bu Diyanet Vakfı'nın yaptığı şeyler oldu. Bazı şahısların bu vakfın bünyesinde, vakfın imkanlarıyla yaptıkları şeyler oldu. Daha geniş yani şu işte Meydanlar Rus gibi veya başka bir İslam ansiklopedisi gibi, onların hazırladığı İslam ansiklopedisi gibi, bütün mesaili i Fıkhiye'nin veya akaid hakkı Hakk'a İslamiye'nin içinde bulunabileceği, Ömer Nasuh Hoca'nın sırat ı kamusu türünde bir şey yapılabilir. Ondan sonra da boşluklar araştırılır günümüze göre. Günümüzün toplumu için, şu idare şekli karşısında cevap, boşluklar, boş alanlar nelerdir? Sonra heyetler teşkil etmek lazım. Uzman insanlar da bu heyetlere boşlukları doldurmak üzere, İştah imkanı, iştah zemini hazırlamak lazım. Verdi iştahatlar değil de heyet iştahatları. Bazıları bazılarını müştehit görebilir. Fakat doğru değil. Tehlikeli bir mesele o. Çok hassas bir konu. Onun için kapanmış demişler. İştahat kapısı ardına kadar açık. Fakat her kapıdan herkes giremez içeriye. Kapı açık ama... Boyun çok kısaysa almazlar orada. Kapının söveleri, alt üst eşiği arasını doldurman lazım o kapıdan girmen için. Onun şartları da iştahat ve kıyas bahsinde açıktan açığa Şatibi'den veya daha evvelki usulcülerden Seraksi'den, imam Şafii'den günümüzün büyük alimlerine kadar herkes tarafından ortaya konmuş. Üstad da icmalen ifade ediyor. Şartları sıralamıyor da, fakat iştahatın kendine göre ağır altından kalkınmaz şartlarının bulunduğunu imada bulunuyor. Hocam, Üstadımız Şafii olduğu halde demiştiniz. Ha, üstad Şafii olduğu halde mesele namazları okuyor. Ama Şafii'lerin hepsi ve büyük çoğunluğu eşaridir. Fakat Kader Risalesi'ni Üstad, Mahturide akidesine göre ortaya koyuyor. Mahturiler gibi düşünüyor. Onu, onun kendi kendine o alanda bir imam olduğuna vermek lazım. Muktedir bir imam. Ve ben mezhep imamlarına muhalif hareket ediyorum da demiyor. Fakat orada sessiz hareketi sesinin önünde, meseleyi ortaya koyuyor. Sonra, sonra gelen sesinden rahatsız olanlar meseleye baktıklarında Fakat ortaya koyduğu şeyde ikna olmuş olacaklar. Bakacaklar ki Harim meselesinde açıklıklar var çok, biraz Cevriye'ye bakıyor. Öyleyse böyle düşünmek daha isabet eder. Tabii günümüzde imamlar da 3. 4. asırda bitmiştir artık, imam gelmez deyince, Bunlar bir İmam Rabbani el alem demiş, bir i̇mam Gazali ne diyeceksiniz? 5. asırda gelmiş i̇mam Gazali, i̇mam Rabbani Hazretleri 10. asırda gelmiş ne diyeceksiniz?